Taavuz billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nuh aleyhisselam bunca tebliğine irşadına ifadeinde ise onlara yalvarıp yakarmasına rağmen Onların verdikleri karşılık neydi? Allahü hadi ne Onların verdiği karşılığı Cenab-ı Allah şöyle dile getiriyor, diyor ki: Fakat <gülüyor> onlar nuhu yalanladılar. <gülüyor> Sırf bir yalanlama olarak düşünüp geçip gidersek, olayın vehametini anlamakta zorlanabiliriz. Bu yalanladıkları kişi, bir peygamber. 950 yıl, ağzından, gerçekle örtüşmeyen, gerçek olmayan, tek bir söz çıkmamış. 950 yıl ısrarla kendilerini aynı ilaha ibadet etmeye, aynı şeriate, aynı dine, aynı kararlılıkla davet edip durmuş. Hiçbir şart ve durumda, ne duruşunda, ne davasına bağlılığında, ne de davasının muhtevasında en ufak bir değişme veya değişiklik görülmemiş. Yani yerinde duran sapasağlam dağlar gibi dile getirdiği doğrular hak üzerinde sebat göstermiş. Böyle bir zat yalanlanıyor. Eğer ifadelerinde ise doğruluğun abidesi olacaksa, işte Onu Aleyhisselam. Onun ötesi olmaz. Böyle bir zat yalanlanıyor. Bunu düşündüğümüz zaman işlenen günahın cürmin ne kadar büyük olduğunu daha iyi. Biz ne yaptık? فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي Onu ve onunla birlikte olanları gemide kurtardık. Yani ey Allah'ın yolunun davetçileri, yalnız değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Allah sizi, Haşa, Muharref İncil'de rivayet edildiği gibi, İsa Aleyhisselam güya asılacağı vakit, babacığım, babacığım sen beni nasıl bırakırsın, terk edersin, dedirtmez. Dedirtmez. Allah, kendi yolunda mücahede edenleri yalnız bırakmaz. Onları terk etmez. Düşmanlarının eline istediklerini ona yapsınlar diye bırakmaz. Takdiri eğer kulunun mertebesini bu yolla yükseltmekse ayrı. Yine onlara teslim etmiş olmaz. Çünkü o haliyle bile onu himaye eder. Neden himaye eder? Fitneye düşmekten dininin imanının sarsıntıya uğramasına karşı himaye eder. İşte ben bu kadar yıl bunun yolunda davet ettim. Şimdi düştüğüm hale bak dedirtmez. Onu teyit eder. Melekleriyle destekler. İlahi rahmetiyle, huzuruyla, sekinetiyle onu muhafaza eder. Sapmaktan ve saptırılmaktan onu korur. Zahiren bedenine hürriyetine vesaire zarar verilse bile gerçekte Cenab-ı Allah onun ruhunu, onun kalbini, onun akidesini mutlaka selamete çıkartır. Yoksa bir mümin ihlası kalb ile kalbinin ihlasını ve samimiyetini bozmadan Allah'ın yoluna davet edecek ve Allah onu kendi haline veya düşmanların eline teslim edecek. Hayır Allah bunu yapmaz. Bazı hallerde hem maddeten hem manen kurtarır. Fakat kesinlikle manen himayesi daimidir ve hiçbir zaman geri kalmaz. Sen Allah'ı terk etmediğin sürece haşa Allah seni terk etmez. Kesinlikle bu Allah'ın sünnetidir. Haşa Allah'a Allah vefasızlık yakışmaz. Aç. O ne diyor? Eleyse Allahu bikafin abde Allah kuluna yetmez mi? Elbette yeter. Nasıl yetmez? Ne demek Allah'ın yetmesi? Yani küffarın evvela senin akidedene İslami duruşuna, İslami kişiliğine zarar vermelerine müsaade etmez. O sana yeter. Fe ente wallahu fakul hasbi Allah. Değil mi? Eğer iman etmeyenler senden yüz çevirirlarsa, Allah bana yeter diyeceksin. "الذين اذا قال لهم الناس قد جمعوا لكم فخشوا" Fazadehum <gülüyor> iman ve qalû hasbunallahu ve ni'mel vekîl. Ömüminler öyle kimselerdirler ki insanlar sizin aleyhinize askerler, ordular, birlikler topladılar. Üzerinize gelecekler dediler dediklerinde onlar da derler ki Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir. Ne güzel dayanaktır. Ne güzel sığınak ve barınaktır. Biz o limana sığındık. Kimse bize zarar veremez. Küfrün fırtınalarının bize zararı olmaz. Budur. Bu iman ve bu yakin ile peygamberler davalarında sebat etti. Gerçek müminler Allah yolunun gerçek erleri hem bu yakin ile o yolda sebat etti. Çünkü Allah'ın onları kurtaracağına onları az önce bahsettiğim şekilde Muharref İncil'de Hazreti İsa'nın güya söylediği gibi nakledildiği şekilde Allahü Teala kullarını yolunun yerlerini yaban ellere bırakmaz. Himaye eder onları. Çünkü onlar Allah'la beraberken Allah onları nasıl bırakır? Olmaz. Başka ve cealnahum ve onları kafirlerin arkasında onların helak olmalarından sonra yeryüzünde halifeler yaptık halef olanlar onlar oldu geriye onlar kaldılar öbürleri ne oldu ve ağraqna allzîne bi ayâtin ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk onun için küfrün zaman zaman görülen kabarmalarına aldanmamak lazım. Bunlar geçicidir. Geçicidir. İmanın savleti, gücü yavaş yavaş gelir ama dipten ve derinden ve kararlı gelir. İman ağacının kökleri sağlamdır. Gövdesi uzundur, dalları, yaprakları, gölgesi geniştir. Küfrün ve inkarın ise kökü yoktur. Meyvesi de zehirden de beterdir. Gölgesinde ise rahat ve huzur olmaz. Bunlar birbirleriyle her bakımdan taban tabana zıt hallerdir. İman ve inkar nasıl birbirlerinin zıttıysa bunların neticeleri ve semereleri de birbirlerinin zıttıdır. İşte iman eden o azınlık bir avuç ama bereketi hala Kur'an-ı Kerim'de bile devam etti. Nuh Aleyhisselam'ın bereketini okuyoruz şu anda biz. O dava üzerinde sebatın bereketidir bu. Onunla birlikte iman eden o azınlığın bereketidir bu. Nuh Aleyhisselam ikinci Adem oldu. Kendisine muhalefet edenlerin de kökü kesildi. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? İnne şâni'eke huvel ebtard. Seni yeren, sana karşı çıkan var ya, asıl köksüz olan odur. Onun kökü devam etmez. Onun geleceği yoktur. Geleceği yok. Bu asrın, 20. asrın baş taraflarında, ilk yarısında, bütün emperyalist ülkeler dediler ki, elhamdülillah, Artık Allah'a veya daha doğrusu kime hamd ettilerse, iyi ki biz İslam'ın sonunu getirdik dediler. Niye? İslam, işgal ettik İslam ülkelerini, yönetimlerini emrimizin altına aldık. Eğitim yuvalarını darmadağın ettik, Efendim, ilim adamlarını öldürdük, harf inkılamlarını yaptık. Efendim eğitim meslekselerini kapattık, ilmin itibarını, dinin itibarını düşürdük, ilim adamlarını gözden düşürdük, evet, ön, ilim önderlerini idam ettirdik, darakaslarında, şurada, bunu, hepsini yaptık. Bir de dinin aleyhine alabildiğine kara propagandalar yaptık, değil mi? Çöl kanunu dedik kitaplarına, şunu ettik, bunu ettik, dinin işi bitti dediler. Kim zaman ne zamanı? Zaman Allah'ı inkar etmenin zamanı Allah'ın yok olduğunu Söylemenin zamanı Şeriata hakaret etmenin zamanı Şunu yapmanın dönemi Bunu yapmanın dönemi dediler Dediler de Nereye kadar geldiler Şu anda Amerika Bilse ki Hür seçim yapılan her yerde, ki bu bizim metodumuzla değil, o ayrı bir konu. İslam gelmeyeceğinden emin olsa bütün otoriteleri tek tek İslam dünyasından dağıtır. Seçim yapılan İslam'dan sonrası gelmeyecekler. Ama İslam gelecek korkusuyla diktatörlüklere razı oluyorlar. Niçin? Çünkü İslam'dan korkuyorlar. Hani İslam'ın sonu gelmişti? Sar İslamın sonu gelmişti. Ha istenen gelişmeler İslam noktayı azalından İslam'ın istediği çapta her şey dört dörtlük müdür değildir. Fakat fakat biliyorsunuz eğer koyu karanlıktan sonra doğuda karanlıkla karışık ufak bir kırmızılık belirmişse güneşin de doğacağı artık muhakkaktır. Alaca karanlık katıksız apaydınlığın müjdecisidir. Biz buna iman ediyoruz. Bunlar şu anda dünyada yaşamakta olduğumuz İslam adına Aksak topal gördüğümüz çeşitli şekilleriyle gelişmeler, gelecekteki aydınlık, serapı aydınlık günlerin müjdecisidir Allah'ın izniyle. Ve neticede, Nuh aleyhisselamdan sonra ve ileride görülecek ve Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde anlatılmış bulunan, kıssalarda belirtildiği üzere, güzel akıbet takva sahiplerinin olacaktır. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Er veya geç, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle kafirler hoş görmese bile Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler tiksinse bile Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah'ın nurunun tamamlanması da onlar istemese de Allah'ın dininin beşeriyete hükmetmesi demektir. Beşeriyetin Allah'ın dinine bakarak hizaya girmesi demek. bu demektir. Fenzur keyfe kana akibetu'l munziri. Şimdi inzar edilip korkutulanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bak ve ibret al. Mümin sen onlar gibi bir akıbete uğramaktan Cenab-ı Allah seni kurtardığı için bu halinle Allah'a hamd et. Böyle bir akıbetle karşı karşıya kalmamak için de bu güzel halinin daha da güzelleşerek devamını ondan ister. Aman onları o kötü akıbete götüren yanlış fiillere heves etme. Dost doğru yolda yürümeye devam et. Eğer o yalanlayan Nuh kavmi gibi ise bu hitabı duyan ve işiten, o kötü akıbete uğramadan, henüz elinde fırsat varken, ölümün ne zaman geleceği de belli değilken bir an önce elini çabuk tutsun. Onların akıbetine benzer bir akıbete uğramaz. İlla suda boğulması şartı yoktur. Suda boğulmak hayatın sonunun gelmesi için bir sebepti. Helak için bir sebepti. Sen tek başına birisi helak olsa bile eğer mümin değilse onların akıbetine uğramış olur. Onların akıbetine uğramış olur. O halde aman... O korkutulanların, korkutulmaya riayet etmeyenlerin uğradıkları akıbetin bir benzerine uğramaktan korkalım, çekinelim. Sonra ne oldu? Beşeriyetin tarihini Kur'an-ı Kerim'in perspektifiyle okumasını bilmek lazım. Geçmiş dönemdeki İslam tarihçileri bunu önemli bir derecede yapa geldiler. Yapmaya da çalıştılar. Kendi şartları içerisinde başarılı da oldular elhamdülillah. Tarihçiler olsun, muhaddisler olsun bunu ibretle, dikkatle yaptılar, müfessirler fevkalade yaptılar. Fukaha fevkalade yaptılar. O halde, Günümüzde de Müslümanların tarihi Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği çerçeveyle gösterdiği, gördüğü gerçek tarzda okumasını, anlamasını bilmesi lazım. Tarih olaylar yığını depolandığı bir yer, bir hafıza değildir. Kafamızda bir yığın bilgi var ve bu bilgiyi biz değerlendirmiyoruz. Hiçbir kıymeti yok. Kafamızdaki bilgilerden bir takım sentezler, terkipler, tahliller yapabiliyorsan kafamızdaki bilgi işimize yarar. Tarihte böyle bir şeydir. Tarihten sebep, sonuç, ibret, üçlüsünü güzel bir şekilde dengesini kurabiliyorsan, doğru neticelere varabiliyorsan işi de yarar. Merhum Akif güzel söylüyor. Diyor ki, İnsan geçmişten hisse kaparmış. Ne masal şey. Bin yıllık kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi? Tarihten ibret almak. Onun için Kur'an-ı Kerim kıssaları tafsilata boğmaz. Yok şuradaydı, yok şu tarihteydi, yok şu taşın altındaydı, yok şu dağın üstündeydi demiyor. Zaman mekan çok önemli değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim tarihin evrensel gerçeklerine parmak basıyor. Kıyamete kadar beşeriyete lazım olacak gerçeklere işaret ediyor. Kıssalardan elde edilecek şaşmaz neticeleri ön plana çıkartıyor. Ve diyor ki, bu 74. ayet işte bunlardan birisi. Summe ba'atna min ba'dihi rusulan ila kavmihim. Sonra Muhtan sonra yani sonra ondan sonra onun arkasından bir takım rasulleri kendi kavimlerine gönderdik. Feca'u bil bayinat. O rasuller onlara apaçık delillerle geldiler. Burada beyinat üzerinde İslam'a insanları çağırırken dikkat etmemiz gereken husus açısından şunu hatırlatabiliriz. Muhatabınızı açık seçik ifadelerle ve delillerle İslam'a davet edeceksiniz. Çünkü rasullerin adeti budur. Apaçık delillerle İslam'a apaçık davet ediyoruz. Açık seçik hükümlerini anlatıyoruz. Beyan ediyoruz bir şey gizlemiyoruz. Ta ki iman eden apaçık delillere dayanarak iman etsin. Kabul eden hakkında da apaçık delil sabit olsun. Biz sana apaçık anlattık. Benim kulum anlattı sana diyecek Cenab-ı Allah ve sen kabul etmedin. Sema kanu li yu'minu bima kadzubu bihi min Daha önceden yalanladıkları da iman edecek değillerdi. Yani baştan beri yalanladılar ve o inatlarını sürdürdüler. Niçin kezalike natba ala kulubil mu'tedidin. Bu da bir, müthiş bir ibret. İşte biz haddi aşanların, düşmanlık edenlerin, saldırganların yani kendi hudutlarını aşarak Allah'ın hudutlarını çiğneyenlerin kalplerini bu şekilde mühürleriz. Yalanladılar, hadi açtılar ve bunu da direttiler. Direttikçe direndiler, sürdürdükçe ilatlarını sürdürdüler. Allahü Teala da ceza olarak kalplerini mühürler. Bu aynı zamanda bize bir günahtan acilen tevbe etmenin gerektiğini daha tıklatıyor. Kalbe mühür basılmadan önce elimizi çabuk tutup, işlemiş olduğumuz, beşer itibariyle, beşer olmamız azem işlemiş olduğumuz günahlardan, yaptığımız hatalardan ilk fırsatta dönmeyi ihmal etmemeliyiz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Selam'ın da anlattığı gibi, İşlenen her bir günah kalbin üzerinde siyah bir nokta oluşturur. Tövbe ederseniz, iyilik yaparsanız o siyah nokta silinir. Ama maazallah o günahların arkası gelirse siyah noktalar da çoğalır. Ta ki kalp simsiyah kesilinceye kadar. Artık ondan sonra diyor o kalp ne marufu maruf bilir. Ne münkeri münker tanır. Onun için artık değerler tepetakla olur. Hakkı batıl, batılı hak diye görür. İşte kalbin mühürlenmesi böyle bir haldir maazallah. Kalbin mühürlenmesine giden yol da günahlardan geçiyor. Mümin her vesileyle hayatındaki <gülüyor> günahları veya günahların etkisini azaltmalıyız. Günahların etkisi, günahlar nasıl azaltılır belli. Etkisi nasıl azaltılır? Diyor ki: "Ve etbi'us seyyate'l hasenete temhaha." Aleyhissalatu vesselam. Böyle diyor. Yaptığın kötülüğün hemen akabinde bir iyilik yap ki onu silsin. Onu silsin. Ve Cenab-ı Allah'ın lütfudur ki Allah her bir kötülüğe kendisi kadar ceza verir. Ama her bir iyiliğin karşılığı en az bire ondan başlar. Sonsuza kadar devam eder. Demek ki mümin o helak olmuş haddi aşanlar gibi Kalbinin mühürlenmemesi için dikkat edecek, Onun için tövbeyi ihmal etmeyecek, Allah'ı zikretmeyi ihmal etmeyecek, salih amelleri çoğaltmayı ihmal etmeyecek. Thumma b'athna min baghim Musa ve Harun. Onlardan sonra yani topluca kendilerinden söz ettiğimiz Nuh aleyhisselam'dan itibaren gelen rasullerden sonra. Musa'yı ve Harun'u Firavuna ve onun meleğine ve meleîhi bi ayâtine ayetlerimizle mucizelerimizle gönderdik. Ama onlar ne yaptılar? Festekbaru ve kanu kavmen mujrimîn. Büyüklendiler ve onlar günahkar bir topluluk oldular. Veya zaten günahkar bir topluluk idiler demektir. Büyüklenmenin kişiyi vardıracağı en son nokta maazallah küfürdür. Büyüklük hakka karşı çıkmaktır. Hakkı kabul etmemektir. Hakkı bir şekilde reddetmektir. İlk kabullenilmeyen hak küçük olabilir. Yani kişiyi küfre götürmeyecek kadar küfre götürecek kadar büyük olmayabilir. Ama bunda diretile diretile ne olur? Küfre gidilir. Şeytan nasıl kafir oldu? Büyüklendi de kafir oldu. Secde etmedi. Çünkü secde kibri sıfırlar. Secde eden mümin kibirlenmeye hakkın yok. Çünkü sen secde ediyorsun. Senin büyüklüğün secde etmendedir. Ama büyüklük taslayamazsın. Büyük olmak ayrı bir şeydir. Büyüklenmek ayrı bir şeydir. Mümin büyüktür. Değerlidir, kıymetlidir. Allah'ın nezdinde büyük bir değere sahiptir. Bu büyüklük imandan gelen bir büyüklüktür. Bu ayrıdır. Bu ayrıdır. Ama büyüklenmek Cenab-ı Allah'a karşı savaş açmaya başlamaktır. Kibriya diyor kutsi hadiste benim ridam elbisem azamet benim örtümdür. Diyor. Bu ikisinde kim benimle çekişecek olursa onu cehenneme atarım. Diyor. Secde eden insan, mümin secde etmesi gereken insan ne hakla büyükleneceksin? Dediğim gibi şeytan büyüklenmenin zıttı tevazuun Allah önünde tevazuun zirvesi en ileri ifadesi olan secdeyi reddetti büyüklendi. İblis oldu. Cehenneme gitti. Melekler secdeyi kabul ettiler melekiyetlerini muhafaza edebilir. Haşa, melekler de secde etmeyi kabul etmemiş olsalardı, büyüklenmiş olacaklardı. Onlar da iblisin akıbetine uğrayacaklardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe soruyor, Ya Resulallah diyor, ben elbisemin güzel olmasını, ayakkabımın güzel olmasını arzu ediyorum. Bu hoşuma Bu hoşuma gidiyor. Acaba bu kibir midir diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayır diyor. O kibir değildir. Kibir Hakk'a karşı çıkmak ve insanları küçümsemektir. Hakk'a karşı çıkmak ve insanları küçümsemektir. Onun için Allah'ın ayetlerine Allah'ın dinine karşı müminin evvela kibirden kurtulmak için yapması gereken şey nedir? Teslim olmaktır. Semihna ve ata'na demektir. Onun için sahabe-i kiram Bakara suresinin sondan üçüncü ayeti. Yani Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve intubdu ma fi enfusikum evtuhfukum bihi Allah Ayeti nazil olunca göklerde ve yerde olan ne varsa hepsi Allah'ındır. Neyi açıklasanız, nefislerinizde neyi gizleseniz, Allah onu bilir. Ayeti nazil olunca geliyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah, namaz emredildi, yapabildik. Oruç yapabildik, cihat yapabildik, infak yapabildik. Fakat bu ayet indi, bu ayetin gereğini yerine getirecek takatimiz yok. Cenab-ı Peygamber diyor ki, hayır diyor, öyle demeyin diyor. Siz İsrail gibi semina ve asayna mı demek istiyorsunuz? Dinledik ve isyan ettik mi diyeceksiniz diyor. Bunun yerine semina ve ata'na gufrâneke rabbena ve ileykel masir deyiniz diyor. Dinledik ve itaat ettik. Rabbim sen bize mağfiret buyur, dönüş sana olacaktır deyin diyor. O yüce peygamber gerçekten ne kadar güzel doğru ne güzel yol gösteriyor değil mi? Sakın ha diyor o geçmişlerin halinden ibret alın. Konumuz kısalar ya kısanın ehemmiyeti bu. Onlar böyle yaptılırsa siz böyle yapmayın. Sakın diyor böyle Onlar dediği gibi demeyin. Dinledik ve itaat ettik deyin. Rabbimiz bize gücümüz yetmeyecek şeyleri yükleme diye dua edin. Cenab-ı Allah da aynen bu duayı yapmayı emreden son iki ayeti Bakara suresinin indiriyor, inzal buyuruyor. Ve bu bizim şuurla yapmamız gereken virdimiz olmalı bu ayet-i kerimeler. Peygamber aleyhissalatü vesselam kim her gece bu iki ayeti Bakara suresinin sonundaki iki ayeti yani amener rasulü sonuna kadar okuyacak olursa bu iki ayet ona yeter diyor. Bu iki ayet ona yeter. Elverir ki bu ayeti kerimedeki vaik iki ayetteki teslimiyeti, rızayı Allah'ın şeriatına boyun eğmeyi idrak edelim. Kaderine rızayı idrak edelim. Allah'ın bize olan merhametini Rahmet ve ihsanının farkına varalım. Bu ayet-i kerimeler bunları dile getiriyor ve daha pek çok hususu. Onun için müminde büyüklenmek değil, Allah'ın emrinin önünde boyun eğmek vasfı vardır. O bu vasfıyla ön plandadır. Onun bu vasfı daima ön plana çıkar daha doğrusu. Teslimiyet, istikbarın zıttıdır teslimiyet. Büyüklenmekle teslim olunmaz. Büyüklük olduğu kadar bir kimsede teslimiyet yoktur. Ne kadar büyüklenmesi varsa, kibri varsa teslimiyeti de maazallah o kadar azdır. Rabbim bizleri, bütün müminleri bu hastalıktan korusun. Az veya çok mutlaka her birimizde vardır. Cenab-ı Allah'tan iman ile bağdaşmayan bu illetten hepimizi, burada olan ve olmayan bütün kardeşlerimizi muhafaza buyurmasını varsa öyle hastalıklarımız bunlardan muhafaza edip kurtarmasını niyaz ederiz. Musa ve Harun'u aleyhissalatü vesselam Firavun'a ve Firavun'un etrafındaki ileri gelenlere onun hükümet erkanına komutanlarına efendim, meclisine varsa eğer diyelim ki parlamentosuna vesaire ileri gelenler kimlerse zenginlerine Sermayadarlarına böyle kodamanlarına gönderdik. Gönderdik. Ayetlerimizle gönderdik. Onlar ise büyüklük tasladılar. Ha burada bir de ufak bir kelime lügavi bir inceliğe e, temas etmek istiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu hep geçiyor. İstikbar kelimesi Arapçada istifal kökü ile kullanılıyor, kipi ile kullanılıyor. Bu kim? tüm manalarından birisi de yapmacıklıktır. Hakikatte böyle bir şey yok. Yakıştırıyor kendisine. Yani gerçekte büyük değil. Büyük değil. Ama kendisine büyüklük yakıştırıyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musunuz? Çok manidar bir hadis. Hatırıma gelmişken bununla alakalı. Diyor ki müstekibirleri Cenab-ı Allah yani büyüklük taslayanları Cenab-ı Allah kıyamet gününde zerrecikler gibi halk edecek. Allah Allah. Dünyadaki hallerinin veya temennilerinin zıttıyla onlara muamele edecek. Zer nedir zer? İki, iki manası var Arap dilinde. Çok çok ufak karıncalar. Öyle ezer geçersiniz, fark etmezsiniz. Bir de böyle güneş bir camdan geçtiği zaman, şöyle yandan baktığınız zaman bir toz zerrecikleri görürsünüz. Onlar gibi haşra olacak diyor. Dünyada büyükleniyorlar böyle küçük dağları falan ben yarattım edasıyla. Gezinirler, hareket ederler, davranırlar ama ahirette de böyle olacak. Çünkü hakikatte büyüklük kendilerine yakışmıyor. Biz zilletle büyüyen bir zünriyetiz yani. Adem'in soyundan gelenler biz böyleyiz. Bizim büyüklüğümüz mütevaziliğimizdedir. Allah'ın önünde secdemizdedir. Bizim büyüklüğümüz buradadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu işin farkında ki elbette öyle olacak ya ona yakışan odur. O kadar ileri derecede varmıştı ki bana kral bir peygamber mi olacaksın? Kul bir peygamber mi, abd bir peygamber mi olmak istersin denildi. Ben kul peygamber olmayı tercih ettim diyor. Kul bir peygamber olmayı tercih ettim. Enes radıyallahu anh diyor, Resulullah o kadar mütevaziydi ki Allah'a yemin ederim bir küçük kız çocuğu gelir, onu elinden tutar, istese onu Medine'nin öbür ucuna kadar götürmek istese yine onunla giderdi diyor. İne oğula giderdi diyor. Allah Allah. Dolayısıyla ey mümin... ...senin peygamberin bu. Sen kimsin? Büyüklükün zerresine sahiplenmeye kalkışacaksın. Bize yakışmıyor. Ama yakıştırmayalım. Rabbim de muhafaza buyursun. Amin. Amin. Demek ki büyüklenmek öyle... ...özde aykırı değil. Ee, ö ...öze aykırıdır, hakikati yok. Onun için istikbar diyor. Fes tekbarû. Tekebbarû de demiyor. Fes Hiç büyüklenme hakları yokken... ...büyüklük tasladılar. Tasladılar yani, yok öyle bir şey. Olmayan bir şeyi... ...var gibi gösterdiler. O da ayrı bir sahtekarlık zaten. Şey değil. Ve kânû kavmen ...zaten baştan beri onlar... ...günahkar bir topluluk idiler. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ İşte büyüklük, büyük akıbeti bu. Peygamber dedi ya, hakkı inkar etmek, insanları hakir görmektir. İşte bunlar da, hak kendilerine tarafımızdan, hak kendilerine gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler. Çünkü müstekbirlik yaptılar. Kale Musa etekulune lil hakkilemmâ câhekû Siz size geldiği zaman Hakk'a böyle mi muamele edersiniz? Böyle mi karşılık verirsiniz? Esihûne da. Benim bu yaptığımın söylediklerimin, mucizelerimin hangisi sihir olabilir? Şunu bilmiyor musunuz ki ve yuflihus yuflihussâhirûn Sihirbazlar asla iflah olamazlar. Bunu bilmiyor musunuz ajettena <gülüyor> litleften a, ama ujdn a alih abaa ana, vtekun l-kum al-kibriyyauf al-arz, vma nhamu atalarımızı. Üzerinde bulduğumuz o yoldan bizi çevirmek için mi geldim? Biz atalarımızı bir yol üzerinde bulduk. Sen bizi o yoldan döndürmek mi istiyorsun? Üstelik ve teku ne leku melkibriya ufi Yeryüzünde büyüklük sizin olsun da istiyorsunuz. Vama nahlu leku ma bi mu'minin? Biz ikinize iman etmiyoruz diye cevap verdi. Evet vaktimiz maalesef bitti. Buradan inşallah devam edeceğiz. Subhan rabbike rabbil izzati ve rabbil alamin.